Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mellâ nebiyye ba'de Yani fi Fissalah namazdaki mekruhatı Anlatıyorduk. İhtiyarda Olmayan ama diğer kitaplarda olan Birkaç meseleyi hulasa edelim demiştik Onlardan bir tanesi Namaz kılarken elinizi Elbisenizi yani gömleğinizin Kolunu dirseğinize kadar çekiyorsunuz O halde namaz kılmak Mekruh. Sonra Tek bir elbiseyle namaz kılmak Sirval diye geçiyor hadis-i şerifte. Fakat bu yalnız bir parça elbiseyle namaz kılmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La يُسَلِّ اَحَدُكُمْ فِي السَّوْبِ buyuruyor. Tek bir elbisenin içinde kılmasın. Sirval yani şalvar demek normalde. Ama bu şalvar üzerinde gömlek olan bir şalvar değil. Yalnız başına böyle bir kıyafetle namaz kılmak mekruh. Hakikatte ise şalvarla namaz kılmak setre avrete daha uygun. Yani varsa özellikle evinizde yurt ortamlarında bu şekilde kılmak daha doğru. Diğeri ise el-i'ticar. İticar başınıza mendil bağlamak. Mendille veya şuanın yaptığı gibi onlar sarıkla kılıyorlar ama ortasında bir fes yok. Sarığı normal kafalarına sarıyorlar. Orta tarafı açık. Bu şekilde namaz kılmak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sarık bağlama şekline aykırı. Eddiame fi meseletil imame kettani'nin sarıkla alakalı risalesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli sarıkla namaz kılmış. Eğer sarık yoksa bir bez parçası almış. Bez parçası ile birlikte sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde namaz kıldılar. Yine yolda işte yol ortasında, efendim böyle hayvan kesilen yerde, çöplükte, mezbelelikte e, bu tür yerlerde yani namazın ruhuna, huşusuna zarar gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi yer sayıyor. Oralarda da namaz kılmak mekruh. Yine namazda sizi meşgul edecek şeylerden uzak duracaksınız. Ahbeteynin namazı da mekruhtur. Nedir ahbeteyn? Efendim, akbetsan veya akbetsin, sahibi alkbetsini şimdi adam helaya gidecek, idrarı gelmiş veya işte büyük abdest yapacak. O halde namaz kılması mekruh. Ne yapmalı bu adam? Bu adam eğer vakit geçmeyecekse, cemaat de namaz kılıyorsa bile namazı bozacak, gidecek, abdest alacak, gelecek namaza devam edecek veya yeniden başlayacak. Eğer vakit çıkıyorsa, yani bu halde birisi idrarı sıkıştırdı veya büyük abdesti sıkıştırdı, gidip abdest alsa namazı bozup, namaz geçecekse o zaman namaza devam eder. Çünkü namazı kazaya bırakması haram, ötekisi ise mekruh, ikisi çakıştığı zaman keraheti tercih ediyor. Yani bu bize gösteriyor ki Müslüman namaz kılarken zihnini onu meşgul edecek neler varsa onlardan temizleyecek. Namaz kılıyorsunuz camiye geldiniz eğer ayakkabıyı arkaya koyarsanız orada da biliyorsunuz ki camiye geliyorlar alıyorlar ayakkabıları böyle bir hırsızlık var orada. Arkada bırakmayacaksınız bir poşete koyup uygun bir yere namaz kılarken önünüze koymanız daha doğru neden? Çünkü arkada kalırsa aklınız da arkada kalıyor, ayakkabı da kalıyor. Yani aklınızı oradan çıkaracaksınız, kurtaracaksınız. Mihrabın derin olması, kişinin mihrabta kaybolması, tamamen mihraba girmesi, o da mekruh. Mihraba girmesi, yani ayaklarınızla beraber mihrabta olmayacaksınız. Kiliseye benzediğinden dolayı bu şekilde namaz kılmak da mekruh peki mihrabınızın imamların namaz kıldığı yerden yüksek olması eğer bunda bir özür yoksa yüksek olması da mekruh yani e, tabi şöyle bir özür olabilir eskiden mikrofon yoktu mihrabı yüksek yapıyorlardı ki arkadakiler imamı görsünler bir kısmı sesi duyuyor bir kısmı da imamın hareketlerini görüyordu ama bugün öyle bir engel yok mani yok dolayısıyla mihrap Cemaatin namaz kıldığı yerle düz olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mihrabı böyle. Neden? Sünnete aykırı çünkü. Sünnete aykırı yaptığımız her şey en azından ne oluyordu? Tenzihen mekruh. Sallallahu aleyhi ve sellem'in mihrabı düzdü. Yani Efendimiz'in mihrabı, o Ravza'ya gittiğiniz zaman مَا Beyti بَيْتِ وَمِنْ بَرِيْتِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَادِ <الْجَنَّة> Evimle minberim arası buyuruyor. Orada mihrab duruyor. Fakat devlet-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mihrabını geniş yaptı. Neden geniş yaptılar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağını koyduğu yere imam başını koysun diye. Yani mihrab Efendimiz burada namaz kılıyor. Siz duvarı bu kadar geniş yapınca Allah Resulü'nün ayakları buradaydı. Buraya mübarek başını koyuyorlardı. Fakat devlet-i o mihrabı bu kadar geniş yaptı ki, Efendimiz'e ayakları burada, buraya kadar duvar geliyor. Dolayısıyla siz onun ayağını koyduğu yere başınızı koyuyorsunuz. Tabi şimdi mihrabı ön tarafa almışlar. Orada gidince görürsünüz, kör bir pencere var. Tam Ravza'nın karşısında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinin karşısında, duvarda, kıble tarafında kör pencere Şimdi dışarıdan bakınca o pencere görünmüyor. Neden o pencereyi oraya koymuşlar? Dışarıdan Ravza'nın dışından birisi dolaşırken efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kabri şerifinin karşısına gelince orada dursun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah desin. Osmanlı edebi bu kardeşim. Medine'ye yıllarca kaleye bayrak asmıyorlar Allah Resulüne edepsizlik olur diye. Ne zaman İngilizler artık orayı tehdit ediyorlar? Vahabilerle beraber ayaklanma teşebbüsleri var. O zaman istiklal söz konusu olunca Medine kalesine Osmanlı bayrağı asıyorlar. Yani biz buraya ha Hakimül ül Haremeyn olarak değil, Hadim-ül olarak buranın hizmetkarı olarak geldik Ya Resulallah demek için yapıyorlar. Şey de var, yani Ali Yukari'nin Haç'la alakalı kitabında da var. Efendim her yere mescidler yapılmış. Önceden de yapmışlar ama Osmanlı bunları artırmış. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede namaz kıldıysa oraya bir mescid yapmışlar. Yani Medine-i Münevvere'de birisi dolaşırken yanında rehberlik yapan birisi olmadan Görüyor işte burada Allah Resul namaz kıldı, orada namaz kılıyor. Amberiye var, Amberiye. Neresi orası? Tren garının olduğu yer. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri talimat veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'a yaklaştırmayacaksınız. Tren Allah Resulüne yaklaşmayacak. Ve Medine'de çalışan bütün ustalar keserlerine keçe koyacaklar. Çiviye o keser vurduğu zaman ses çıkarmasın Allah Resulü Aleyhisselam'ı rahatsız etmesin. Ve o rayların üzerine de keçe döşeyeceksiniz. Medine-i Münevvere'ye tren girdiğinde Allah Resulü Aleyhisselam rahatsız olmayacak. Tabii yolcular inerken de treni öyle ayarlayacaksınız ki yüzleri direkt Ravza'ya bakacak. Allah Resulü Aleyhisselam'a sırtı dönük olduğu halde inmeyecekler. Oradan dönerken Abdülhamid Han Hazretleri onlardan hediye istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinden toprak ya da toz istiyor. Ölünce gözlerinin üzerine koyduracak. Unutuyorlar. Onlar da Medine toprağı diyorlar. Amberiye'den toprak alıyorlar. Yani rivayet tabi Abdülhamid Han Hazretleri alıyor toprağı eline. Diyor ki bu toprak Resulullah Efendimiz kokmuyor. Nereden aldınız bunu? Efendim diyorlar Amberiye'den aldık diyor. Eğer Amberiye'den aldıysanız Osmanlı Efendimiz Aleyhisselam'ın şehrinden bir avuç toprak aldıysa oraya bir cami yapmalı. İşte oraya Amberiye camini yapıyorlar. Tren istasyonu hemen arada bir yol var karşı tarafta. Peki Osmanlı edebi tabii o edeb kaybedilince Allah Teala orayı bu milletin elinden aldı. Yani Cenab-ı Hak oraya hadi kimiyet değil de hizmetkarlık ruhunu bize tekrar dönerse bize yani öyle bir ihsan olursa inşallah Rabbim oralara hizmet şerefini yeniden nasip etsin Efendimiz'e Ravza'ya, Medine'ye, Hicaz'a hizmet şerefi. Peki başka efendim yani uzun kıraat yapmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebele, Efettanun ente ya arkadakileri Onların durumlarını, konumlarını dikkate alıyorsunuz. Yine böyle bir kelime oradan, bir kelime oradan böyle atlayarak Kur'an-ı Hakim'den okumak bu da mekruh. Ee, kısa surelerin arasından bir tane sure, sure atlamak o da mekruh. Neden mekruh? Çünkü sanki o aradaki sureyi beğenmiyorsun. Geçen birisi geldi, aşağıda imamlık yapan bir kardeşimiz. Hocam dedi... Bizim orada birisi mealci, meal okuyor. Geldi bana dedi ki... ''Tebbet da ebi ile bin ve tebbunu okuma'' dedi. Bu dedi beddua var dedi burada. Ya böyle bir Müslüman olur mu? He? Orada bir şahsiyet anlatıyor. Ebu Leheb'i anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama karabet yoluyla en yakın olsa bile... Bu adamın ne derece bir Allah düşmanı olabileceğini anlatıyor. Yani sizin de en yakınınızda Ebu Leheb karakterli şahsiyetli insanları olur... Onlara karşı duruşunuz nasıl olacak? Bundan anlatıyor. İşte böyle kuru bir meal okuması yaparsanız neticede böyle bir manzara ortaya çıkar kardeşim. Yine resimlerin, suretlerin olduğu yerde namaz kılmak. Bunlar da mekruh diyoruz. Peki, efendim şimdi e, el fawaid e, kaza namazına geldik. Kaza namazına Kaza namazında iki tane husus var. Bir tanesi kaza namazı. Efendim kazayı terk ediyorsunuz. Terk etmenin günahı var. Bir de vaktinden tehir etmenin günahı var. Terk etmeyi siz onu kaza ederek yerine getiriyorsunuz. Yani allah Teala inşallah affediyordur. İkinci günah ise o da nedir? Tehir ediyorsunuz. Yani artık o namazı vaktinde kılma imkanınız yok. Yani namazın kazaya kalması, kasten kalması nedir? Kebair'dir. Değil mi? Kebair. Kebir, kebair büyük günahlardan. Ez-Zavacir İbn Hacer'in büyük günahlarla alakalı yazdığı bir kitap. Bunu tercüme de ettiler. Büyük günahlarla alakalı en kıymetli, en mühim eser ez diye İbn Hacer ama Askalanî'nin değil, İbn Hacer Heytemi'nin. Yani bütün alimlerin ittifakla söylediği yani hadis-i şeriflerden de bizim anladığımız efendim namazı terk etmek kebairden, büyük günahlardan. Ama burada iki tane günah var diyoruz. Bir tanesi kişi namazını terk ediyor. Terk ettiği namazı kaza edince efendim bu günahtan inşallah kurtulur. Ötekisi ise namazı tehir ediyor, vaktinde kılmıyor. Peki bu adam bu günahtan kurtulur mu? Kurtulamaz Çünkü onu bir daha vaktinde kılma imkanı yok, onu kaybetti. Peki ne yapacak bu adam? Bu günahtan kurtulabilmek için tövbe edecek, istiğfar edecek, pişman olacak. Yani Allah Teala'dan affını talep edecek, bunu niyaz edecek. Peki bu kitaplarımıza da baktığınız zaman kaza namazını anlatırken El-Metruka demiyor. Ne diyor? feva fayit diyor Raddur Muhtar'da İbn Abidin rahim, Rahimuhullah'' neden diyor efendim bu namaza metruka denmiyor da terk edilen namaz demek it deniyor faite deniyor eğer methukat derseniz o zaman adama nispet ediyorsunuz. Yani terk edilen namaz kim terk ediyor? Adam terk ediyor. Müslüman kasten bilerek namaz terk etmez. Müslümana hüsnü bulunuyorsunuz, e, faite diyorsunuz. Yani geçip giden namaz. Sanki sizin orada bir dahliniz yok, müdahaleniz yok. Gayri ihtiyari olarak namaz efendim sizden fait oluyor, geçip gidiyor bu cihetle bakıyorsunuz, faite diyorsunuz, faite, metrukat. Çünkü imanı olan birisi ezan okunurken yani orada duramaz. Tabi durana imansız demiyoruz. İmam Şafi'ye soruyorlar ya, namaz kılmayan kafir olur mu ne diyor? E kafirler namaz kılmaz diyor. Allah Teala kulluğa davet ediyorsa, orada adam gitmiyorsa imani açıdan da büyük bir problem var diyoruz kardeşim. Efendim faslun yakdil faite yakdil faite iza zekeraha kema fat asfaran Yani faite işte o oh, giden namaz nasıl namaz kazaya kalır iki türlü kalır bir kişi kasten namazı terk eder ezan Muhammed'i Muhammed okunuyor ama adam kalkıp gitmiyor veya sehven namaz kazaya kalır sehven nasıl olur unutur veya uyuya kalır veya bir engel olur düşman vesaire Doktordur orada acil bir durum var bırakamaz. Veya ebedir işte doğum yapacak veya kadın doğum yapıyor. E çocuğun bir kısmı çıkmaya başladı. E namaz vakti de geçiyor o halde kalkıp namaz kılamaz. Bu tür durumlarda namaz kazaya kalır. Efendim bunlar sehven kazaya kalmadır. Peki bunları ayıracak mıyız? Sehven kazaya kalan namaz, amden kazaya kalan namaz. Evet Ebu Hanife Rahimeullah bunları ayırıyor. Sehven ve amden kazaya kalan namaz. Şimdi eğer birisi sehven namazı kazaya bıraktıysa kılacak. Hadis-i şerifler var onunla alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada sizin metinde de var. Mennesiye salaten. فَلَمْ يَذْكُرْهَا مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْ يَذْكُرْهَا فَلْ يُسَلِّيهَا اِذَا <اذَذَكَرًا> Hatırladığı zaman onu kılsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim ama kasten birisi namazı kaza ederse, bunun kılmasına dair elimizde bir delil yok. Ama yine diyoruz ki e, namazdır, adam namazını kılsın, kaza etsin, kaza etsin. Peki şimdi bu adam 10 yıl, 15 yıl namazlarını kılmadı, kaza etmedi. İmam Şafi'ye göre ne yapmalı? Önce kazaları kılmalı, ondan sonra sünnet namaz kılar. Peki Hanefilere göre, Ebu Hanife'ye göre ne yapmalı? Ya adam kaç sen namazlarını terk ettiyse, ezan okunuyor, kalkıp camiye gitmedi. Allah Teala'nın davetine icabet etmedi. Bu adam büyük bir günaha zaten irtikab etmiş oldu. Diyoruz ki ona, efendim sen yine sünnet namazları kılacaksın. Çünkü sünnet namazlar özellikle hangi namazlar? Revatip olan sünnetler yani namazların öncesinde sonrasında kılınan sünnet namazlar. Bunları sünnet olarak kılacaksın. Ee, kaza namazı için bunları terk etmeyeceksin. Çünkü yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinin farzları yetmiyorsa... O nafile namazlar gelecek, onlar da teraziye girecekler. Dolayısıyla bu nafile namazların hesaba katılacağına dair elimizde kesin açık delil var. Ama bu kasten terk edilen namazın kılınacağına dair elimizde açık bir delil yok. Fakat sehven kılınacağına dair deliller var. Biz diyoruz ki, ibadetlerde ihtiyatla amel edilir. Yine bu adam kasten namazı terk ettiyse kaza edecek. Ama böyle bir kaza için adam nafile namazları bırakmayacak, terk etmeyecek diyoruz. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin bu iştahatını esas alarak kazayı kaza olarak kılacaksınız. Sünnet namazları da sünnet namaz olarak kılacaksınız. İnşallah sizin zaten kazanız da yoktur. <gülüyor> Hatırladığı zaman hemen Namazı kaza edecek. Peki iza zekara hatırladığı zaman, yani şimdi hatırladınız iki yıllık kazanız var. Hemen o kazaları kılacak mısınız? Yani efendim çocuğunuzun maişeti ailenizin nafakası ve yapmanız gereken işler, onları yapacaksınız tabi. Hani benim şu kadar kazan var, bütün işleri bırakayım, namazı kaza edeyim, o şekilde değil. Yapabildiklerinizi yapıyorsunuz. Ama o arada boşluk bulunca, o boşluk içinde kılamadığınız namazları ister sehven kılamadığınız, ister amden yani kasten kılamadığınız namazlar vakit buldukça, اِذَا ذَكَرَهَا ha", hatırladıkça onları kılıyorsunuz. Peki nasıl kılıyoruz bunları? Yani şimdi seferde namazınız kazaya kaldı veya... Sizin kendi vatanınızda, vatanı aslinizde namaz kazaya kaldı. Şimdi seferdesiniz, İstanbul'dasınız, Samsunlusunuz. İstanbul'dayken namaz kazaya kaldı, Samsun'a geldiniz, onu kaza edeceksiniz. Nasıl? İki rekat olarak kaza ediyorsunuz. Çünkü seferde size o iki rekat olarak e, farz olmuştu. Ayşe annemizden gelen rivayette, فُرُضَةِ السَّلَاتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ زِيدَتْ فِي ve وَاُقِرَّتْ فِي sefer. Seferde olduğu gibi bırakıldı. Hadarda ise onun üzerine iki rekat ilave edildi. Dolayısıyla azimet olan halifi mezhebine göre seferde yani 90 kilometrenin üzerinde bir yola çıktığımız zaman namazları kasretmek iki olarak kılmaktı. Ee, size de orada İstanbul'da Namaz iki rekat olarak farz olmuştu. Kılamadınız, buraya döndünüz, burada iki olarak kılıyorsunuz. Peki Samsun sizin vatanınız. Burada bir namazı kılamamıştınız, özür hali vardı. İstanbul'a gittiniz, vakit buldunuz, kaza kılabilirsiniz. Normal namazınızı kaç kıldınız? İki, çünkü seferisiniz. Peki Samsun'la kılamadığınız namaz, onu dört kılıyorsunuz. Yani ne diyor burada? ذَكَرَهَا Kema Fate Seferan اَوْ حَدَرًا Yani seferdeki, hadardaki duruma bakıyorsunuz. كَمَا فَاتَتِ Salatu O namaz sizden nasıl fayit oldu, nasıl gitti? Yani seferde eğer fayit olduysa, seferde o namaz kazaya kaldıysa, iki rekat kaza ediyorsunuz. Eğer hadarda, yani yerleşim yerinde, ikamet halindeyken kazaya kaldıysa, bu durumda iki olarak e, yerleşim yerinde kaldıysa 4 olarak seferde kazaya kaldıysa iki olarak kaza ediyoruz. İki delilimizi hemen bakın orda Lika <gülüyor> ulihi aleyhisselam. Manna an salatin au nesiya fal yusalliha ıza zikaraha. Yani manna an salatin adam uuya kaldı kalkamadı. Efendimiz ya yani böyle ezan okundu da kalkıp gitmedi orada oynuyordu. Böyle yok değil mi? Böyle bir rivayet yok. Efendim menname sadece birisi var böyle gece çalışıyor. Ee, o işte sabah namazına kalkamıyor. Onun Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a halini arz ediş şekli var. Ama bu özel bir durumdur. Bunu teşmil edemeyiz. Neyse onu fazla e, izhar etmeyin. E, ''Avam yanlış anlar.'' Peki menneme an salatin au nesyaha ya da unuttu adam unuttu e, namazı unuttu tabi minare yok işte Avrupa'dasınız veya işte ezan Muhammed'i okunmuyor unuttu ne yapacak menneme an salatin au nesyaha felyusallaha iza zekeraha iza zekeraha zekir <gülüyor> ay şeyin as salata as salata'l fati o kazaya kalan namazı hatırlayınca hemen kılacak efendim. Hemen namazı kılacak. Peki hemen kılacağı nasıl anlıyoruz? Eğer adam sahibi tertipse, altı tane namazı kazaya kalmadıysa kılar onları. Ama günahkar bir Müslüman tövbe etti. iki yıllık namazı var. Onları hatırlıyor. iki yıl kılmadı. Hepsini kılsa, sürekli namaz kılsa diğer işlerini Yapamayacak. Bu nasıl yapacak? Nafakayı temin ediyor, geri kalan vakitlerde kaza ediyor veya her farz namazından sonra işte öğleden sonra öğlenin öğleyi kaza ediyor. İkinden sonra ikindi namazını kaza ediyor. وَيُقَدِّمُهَا عَلَى الْوَقْتِيَّهِ اِلَّا اَنْ يَخَافَ فَوْتَهَا وَيُقَدِّمُهَا وَيُقَدِّمُ اَيَّ شَيْءٍ El-Faite Değil mi? El-Faite Yani kazaya kalan o namazı alel vaktiye Vakit namaz üzerine takdim ediyor Yani şöyle yapıyorsunuz Efendim Akşamı kılamadınız Yası vakti girdi Ne yapıyorsunuz? Önce akşamı kılıyor Sonra yası kılıyorsunuz Ama kim böyle yapıyor? Sahibu tertip. Sahibu tertip kimdi? Altı tane Namazı kazaya kalmayan kişi, altı tane namazı kazaya kalmayan kişi. Yani burada ihtilaf var ama zahir rivayeye göre altıncı vakit de çıktıysa, zahir rivaye kitapları neydi bunlar? Hanefi mezhebinin altı tane temel kitabı değil mi zahir rivaye? Bunun karşısında ne vardı? Nadir rivaye vardı. Zahir rivaye neydi zahir rivaye? El-Cami'u-Sagir, El camiu l -kebir. es Es-Siyer-U-Sagir, Es-Siyer-U-Kebîr, Ziyadat El-Asıl, değil mi? Ya da mevsut diyorduk. Peki bunlar zahir rivayet. Neden zahir rivayet? Bize mütevatir olarak geldi bunlar. Bir de karşıda altı tanesi de İmam Muhammed'e ait. Bir kısmını doğrudan Ebu Hanife'den alıyor, bir kısmını... Ebu Yusuf vasıtasıyla alıyor. Diğerleri ise nadir rivayet kitaplarıydı, Haruniyat, Cürcaniyat, Kaysaniyat gibi. Onlar mütevatir olarak bize gelmiyor. Bunlar da İmam Muhammed e ait. Ve ki bunları bilmenin ne özelliği var? Bir rivayet, nadir rivayede farklı, zahiru rivayede farklıysa, nadir rivaye mesela hidayete fi ba'dır rivaye diye de geçer. Oradan da nadir rivaye anlıyoruz. Yani diyor ki. Nadir rivayede şöyledir. Zahir rivayede böyledir. Nadir rivayede tenzihen mekruh, zahir rivayede tahrimen mekruhsa hangisini esas alıyorsunuz? Tahrimen mekruh. Neden? Çünkü zahir rivayet kitabında öyledir. Onlar bize mütevatır olarak geldi. Peki, alal عَلَى yani Zahir rivayeye göre altıncı vakitte e, Efendim çıkınca artık bu adamın e, neyi düşer e, Sahibi tertip olması düşer Eğer e, niye Çünkü artık tekrara girmiştir. Yani bir gün lük namaz bitti o kadar ikinci günden de bir vakit kazaya kalınca çok olmuştu artık tekrara giriyor çok oluyor. E, bu adamdan sahibi tertip, olmak düşer. Eğer sahibu tertipse, yani üç tane, dört tane namazı kazaya kaldıysa, e, akşamı kılamadı, yası vakti girdi. Önce akşamı kılıyor, sonra yassıyı kılıyor. Sahibu tertip olduğundan. Peki delilimiz ne? Bakın orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buldunuz metinde. men نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلَّا وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُسَلِّ مَعَ الْاِمَامِ ثُمَّ الْيُسَلِّ اللَّتِي نَسِيَ ثُمَّ الْيُعِيدَ اللَّتِي سَلَّاهَ مَعَ الْاِمَامِ Efendim, men nesiye salaten namazı unuttu. فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلَّا وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ İmamla birlikte namazı kılarken hatırladı. Yani akşam kılamadınız, unuttunuz, yatsıyı kılıyorsunuz. İmamla kılıyorsunuz. İmamla kılarken akşamı kılamadığınızı hatırladınız. İlla ve huwa ma'al imam. Ne yapıyorsunuz? Fel yusalli imam. Emri gaib. İmamla namazı kılmaya devam etsin. Yani yasayı bozmayın. Yasaya devam edin. Thummel yusalli leti nesiye. Yasayı bitirdikten sonra neyi kılıyorsun? akşamı kılıyorsun. Unuttuğun namazı kılıyorsun. Unuttuğun namazı kazaya kalmıştı. Peki sonra Summe li'udi lleti sallaha ma'al imam. Sonra imamla yasıyı kılmıştın. O yası namazını da iade ediyorsun. Neden? Çünkü tertip vacip. Önce akşamı kılacaktın. Kazaya kalan akşamı, sonra yasıyı kılacaktın. Peki sen böyle yapmadın. Unutup da böyle yapmadın. Peki yasıya başladın. O yasıyı bitir, sonra akşamı kıl. E, akşamdan sonra yasıyı kıl. Bu hadis-i şeriften biz çıkarıyoruz. Diyoruz ki efendim sahibi tertip önce kazayı kılacak, sonra vakit namazını kılacak. وَيُقَدِّمُهَا عَلَى الْوَقْتِيَّ Peki hikmeti nedir? Allahu u Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu tembih ediyor. Namaz o kadar önemli ya yani. namaz. Namaz yoksa Müslüman'ın hayatı da yok. Yani o namaz kazaya kalınca eğer vakit çıkmıyorsa başka bir durum yoksa önce onu kılıyorsun. Yani ehemmiyetine binaen. Peki وَيُقَدِّمُهَا عَلَى الْوَقْتِيَّ اِلَّا اَنْ يَخَافَ فَوْتَهَا Fakat Akşamı kılamadınız. O kadar geç oldu ki sabah namazı vakti giriyor. Korkuyorsunuz. Eğer önce akşamı sonra yasıyı kılayım derseniz yası da kazaya kalacak. Belki akşamı yetiştireceksiniz. Ne yapıyorsunuz bu durumda? Vakit daraldığından dolayı neyi kılıyorsunuz? Yassıyı kılıyorsunuz. Çünkü yası çıkıyor. Fecir vaktindesiniz. Biraz sonra yası çıkacağından dolayı Önce yasık kılıyorsun, artık sonraki vakitte e, akşamı kılıyorsunuz. İlla en yekafe fauteha faute ayyi şeyin. Al salah, salat Yani el waktuyya. Yekafe fauteha faute el O vakit namazının o kazaya kalmasından korkuyorsa, önce vakit namazın sonra kazayı kilar o yertebul fevaite fil kazada da e, kaza ederken kazaya kalan namazları tertip üzere kılıyorsunuz. Nasıl? Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hem de alakalı rivayetler var. Bir tanesi Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. E, Allah Resulüne müşriklere söverek geliyor, sebbederek geliyor. Eee ikindi namazıyla alakalı efendimiz Ali ve vesselam buyuruyorlar ki ben de kılamadım ikindi namazını. Yani Hendek muharebesinde Allah Resulü kılamıyor ikindi namazını. Bununla alakalı bir de İbn Mesud'dan gelen bir rivayet var. İbn Mesud'dan gelen rivayette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğleyi ikindi, akşamı yatsıyı kılamıyor. Peki iki tane ayrı hadis var. O zaman şöyle anlamak daha doğru. Ayrı günlerde Ali Ulkari de öyle diyor Fetubabi İnayet'e. Ayrı günlerde Allah Resulü bu namazları kılamıyor. Birinde sadece ikindiyi kılamıyor. Şiddetli bir çatışma var. Salatul Havf dediğimiz korku namazı da henüz meşru kılınmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılamıyor bir namazı. İkindiyi sonra kaza ediyor. Başka bir gün de öğle ikindi akşam veyası namazları İbni Mesud radıyallahu an bunları anlatırken efendimiz şöyle yaptı diyor. Bilal Habeşi yasıdan sonra ezan-ı Muhammedî'yi okudu. Kamet getirdi. Allah Resulü öğleyi kıldırdı. Sonra kamet ikindi, sonra kamet yası, sonra e, sonra akşam, sonra yası yani peş peşe öğle, ikindi, akşam yası. Peki bu hadis-i şerifte neyi çıkarıyoruz? Bir adamın namazları kazaya kaldıysa onları da kendi içerisinde bir düzen, bir nizam dahilinde kılacak. Efendimiz öğle akşam yasa arasında, öğle ikindi akşam yasa arasında tertibe riayet ediyor. Tabii eğer vitir namazınız da kazaya kaldıysa öğle sabah öğle ikindi akşam yası ve vitir namazı bu şekilde kaza ediyorsunuz. Efendim oyuratti buru fawa itefil kada kada da tertipeye iayet ediyorsunuz. Vayeskudu tertipu bin nisyan. Peki bu tertip ne zaman düşer adamdan? Hani önce eğer sahibi tertip iseniz e, akşamı kılamadınız, yası girdi, neyi kılıyorsunuz? Akşamı kılıyorsunuz. Ama vayeskudu tertipu bin nisyan. Unuttuysanız tertip sizden düşer. Neden düşer? Çünkü zaten efendimiz ne buyurmuştu hadis-i şerifte? Mennama an salatin aw nasiha felyusallaha iza e, zekera. Hatırladığında kızın. E zaten seni hatırlayamadın ki o kazaya kalan namazı. Kazaya kalan namazı hatırlayamadıysan o vaktin namazını kıldıysan artık sonra onu kaza ediyorsun. Peki başka ne zaman düşer? Bir Unutarsa unutursan tertip düşer. 2. Ne zaman düşer? Yani ve yeskudu tertibu bin nisyani ve yeskudu tertibu bi khaufi fawtil vaktiyye. Vaktin namazı kazaya kalacak. Vaktin namazı. Yani ne demiştik? Asıyı e, kılıyorsunuz ama fecir vakti yaklaştı. Birazdan sabah vakti girecek. Akşamı kılmadınız, sahibi tertipsiniz. Yapmanız gerekiyor. Yasıyı kılacaksınız. Neden? Çünkü bir namazı vaktinde kılmak ayetle sabit. Neydi o? İnnas salate kanate alel mu'minine kitaben mevku Değil mi? Peki yani o yasıyı vaktinde kılmanız ayet-i kerimeyle sabit. Efendim, sahibi tertipseniz, Kazaya kalan namazınızı önce kılmak, sonra vaktiyi yani vakit namazını kılmak o neyle sabit? Hadis-i şerifle sabit. Haberi ahad Peki ikisi birbiriyle çatışıyorsa, çatışmıyor da yani bir orada haberi ahad var, onunla mı amel edeceksiniz? Yani önce e, kazaya kalan namazı kılmanız gerekiyor, hadis-i etmeniz e, amel etmeniz için. Ama ayet kerime de diyor ki ya, yası burada, yasıyı vaktinde kıl ayet kerime ile amel ediyoruz vakit daraldığından dolayı sonra o kazaya kalan namazı başka bir vakitte sonraki vakitte kaza ediyorsunuz efendim tertip üçüncü durum yani tertibin düştüğü üçüncü durum ise o bir ziyadeti alaahamsin 5'in üzerine artmasıyla da sahibu tertip olmak düşer. Yani altıncı namazınız da ömrünüzde altıncı namazla kazaya kaldıysa artık sahibi tertip değilsiniz. Ne olacak sahibi tertip değilseniz? E, yedi 7 tane namazınız kazaya kaldı. Akşamı kılamadınız. Yası vakti girdi. Akşamı mı önce kılacaksınız yoksa yası mı hangisini? Yasıyı önce kılacaksınız. Neden? Artık sahibi tertip değilsiniz. Sizden bu düştü kardeşim. Peki yaskudut bu. Şimdi yaskudut tertibu bin nisyan dedi. Orada hadis-i aldı. Okuyalım o hadis-i şerifi de. Hadis-i şerifi de okuyalım ki neden okuyalım? Çünkü okutacaksınız bunları Allah'ın izniyle. Bunlar emanet. Hem ezberleyeceksiniz hem okutacaksınız. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Tabi burada biraz farklı almış ama o hadisin tamamı şöyle. İnnallâhe vada'an ümmetî el hata ve nisyane ve mestekrehu aleyh inallaha vada an ummati rafa allah ummetimden kaldırdı neyi ennisyane unutmayı başka vel hata hatayı ve nisyane ve mestekrehu aleyh yani bir de adam zorlanıyor yani ölümüne adama silah dayadılar inkar et allah azze ve celle diyor inkar ederse bu adam inkarından dolayı günahkar olmaz. Ama azimeti tercih edip de Hazreti Sümeyye gibi imanda sabat gösterirse onun ecri mükafatı daha fazla olur. Yani kaldırdı demek günahını kaldırdı. Peki sizdeki rivayet, ama Nissyanu fil Koli aleyhisselam rufi an umeti al katu ve Nissyanu o mesukrihu aleyhi. Yani hata ve Nisyan, ümmetimden kaldırıldı nasıl anlıyoruz isin burada takdir ediyoruz değil mi nerede takdir ediyoruz rufi <gülüyor> ümmeti ismul hata demey hatanın günahı kaldırdı kaldırıldı yoksa hatayı işledin zaten değil mi unutarak olamaz kaldı ama oradan dolayı sana bir günah tereddüp etmiyor pek وَإِذَا سَقَدَ تَرْتِيبُ لَا يَعُودُ Tertip düşünce bir daha geri döner mi? Yani sizin şimdi artık 10 tane namazınız kazaya kaldı. sahibi tertip değilsiniz. Sonra bütün bu namazları kaza ettiniz. Artık bir tane namazınız kazaya kalmadı. sahibi tertip olur musunuz? Kaza kalmadı. Olur musunuz? Olmaz. Yani ihtilafla ama Cumhurun görüşü olmaz. Neden? la Düşen bir daha geri dönmez. Ne düşmüştür? Sahibu tertip olmanız. Sahibu tertip olmanız düştü. Yani bir defa artık altı tane namazın kazaya kaldı. Kaybettiniz bunu siz. Yani Müslüman, e, e, Efendimiz Aleyhisselam onu sürekli tayakkuz halinde olmaya davet ediyor. Bak! Eğer altıncı namazla kazaya kalırsa sen bu tertip olma devletini, şerefini, itibarını kaybediyorsun kardeşim. Eğer bir tane saat yetmiyorsa üç tane saatini kur. Yani müstakim bir Müslüman olacaksan bunu riayet et. Vardır yani bir sürü sahibi tertip bu ümmetin içinde vardır. Allah Teala bizi de onlardan eylesin. He? Olduysanız oldunuz sâkîtulha yâûd düştüyse geri dönmüyor. He? Vardır çok içinizde. Var mı? Elini kaldırmasın da. Evet. Hı? Evet efendim. Peki devam ediyoruz. Vâyakılı salavatil hamse ve vitra. Yani beş vakit namazı kaza eder, vitir namazında kaza eder. Neden? Çünkü Ebu Hanife'ye göre vitir namazı vacipti. Vitir vacipti, vacip olduğundan dolayı onu da kaza ediyoruz. Yine onunla alakalı vitir namazının da kaza edileceğine dair hadis-i şerifler var. Men nama an vitrin fel yusalli iza asbah buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men nama an vitrin fel yusalli iza asbah. Kim uyur kalır da vitir namazını kılamazsa sabah olduğunda onu kılsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki 5 vakit namaz kaza alıyor. Vitir namazı onda kaza ediyoruz. Nafile namazlardan kaza var mı? Sabah namazının sünneti var. Ne zaman? Eğer öğleye kadar onu öğleye 45 dakika kalana kadar o günün namazını kılarsak, bunun delili de Leyletut tariz Ta'ris gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyorlar. Dönerken Bilal'i Habeşi nöbetçi tayin ediyor. Bilal Habeşi o da yorulmuş. Uyuyakalıyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor, bakıyor ki sabah oldu. Bu vadi diyor, e, burada şeytan var. Kalkıyorlar o vadiden, gidiyorlar, gittikleri yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kılıyor, sonra farzı kılıyor. Sünneti farzı kılıyor. Neden sünneti farzı kılıyor? Bir, خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا yani sabahın sünneti ile alakalı ne buyurmuşlardı? Dünyadan, dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır sabahın sünneti. Çok önemli. Bir de sabahın vakti çıktı. Öğleye kadar olan vakte ne diyorduk? Vakti mühmel diyorduk, değil mi? Mühmel vakit diyorduk. Yani ne demekti mühmel vakit? Orada bir farz namaz yok. Yani e, güneş doğdu ta ne zamana kadar? Öğle vakti girene kadar o aralıkta farz namaz var mı? Yok. Onun için boş bırakılan vakit yani. Mühmel vakit diyoruz. O vakit mühmel olduğundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada sabah namazını ama o günün sabahını kaza ederken hem sünneti hem farzı kaza ediyor. Peki namazları kaza ederken açıkta mı kaza edeceğiz? Yok. Niye? E çünkü namazın kazaya kalması büyük günahtır. Kebair edendir. Günahları da açıkta e, günah yaptığınızı söylemeyeceksiniz. Yani işlediğiniz bir günahı gidip birisine anlatmak o da günah. Yani fetva soruyorsunuz, çözüm arıyorsunuz, o başka. Ama onun dışında arkadaşınıza günahı anlatmak o da günah Neden? E çünkü günahı alenileştiriyorsunuz. Yani umur adiyeden, adiyeden basit şeyler gibi böyle adam nasıl günah işlemiş, onları anlatıyor. Nahiv kitaplarında şahitler hep cahiliye şiiridir. Tabi İbni Hişam çok ayet-i kerime, hadis-i şerifler kullanıyor ama yani cahiliye şirifi, şiiri diğerlerinde daha çok. Adamların hayatına bakıyorsun, neyi anlatıyor? E mecbur Nahiv'de kural kaidede onların e, şiirlerini esas alıyorsunuz, fail, meful, onların kaidelerini o şiirlerden çıkarıyorsunuz, bozulmadık bir Arapça var orada yani amcasının kızıyla nasıl zina yaptı onu anlatıyor orada, çünkü edeb yok, ahlak yok, yani cahiliyedeki o şiirlerden oradaki ahlakın nasıl dibi gördüğünü de e, müşahede ediyorsun kardeşim peki sabahın sünnetini kaza ediyoruz ve sünnet yani ve yakdi sünnet tamam ve yakdi sünnet-el fecri iza fahat ma'ha ma salatil fecri yani fecrin farzı ile birlikte kazaya kalırsa yalnız olarak değil de sabah namazının e, farzını kılamadın onunla birlikte kazaya kaldıysa ikisini birlikte Kaza ediyorsun. Ee, peki, ve dört önceki dört rakasunnet yakliyor. Yani dört önceki Öğleden önceki dört rekat sünnet Ve dört Onları da Öğlenin yakliyor. camiye şimdi Baktın ki rakasunnet Namaz kılıyor. Ne yapacaksın? dört rakasunnet Orada durup Sünnet Namaz Kılınmaz rakasunnet Ve Sünnet kılınmaz. Nerede kılacaksın? Hemen imama başlayacaksın. İmamla kılacaksın. Peki sabah camiye geldin. İmam namaza başladı. Ne yapıyorsun? Eğer yetişebileceksen, velev ki Kade'de yetişebileceksen, ona itimat ediyorsan, sünnet namazı kılacaksın. Peki sünnet namaza başladın. Kılıyorsun sünnet namazı. İkinci rekattasın. İmam başladı. Öğle namazının farzına ne yapıyorsun? de selam veriyorsun. de selam veriyorsun imama uyuyorsun. Peki öğlenin farzını kılıyorsun. Farzı başladın birinci rekattasın. E, ne yapacaksın? İmam farza başladıysa selam veriyorsun, ayrılıyorsun namazdan. Yani öğlenin farzını kılıyorsun. İmam da öğlenin farzına başladı. Sen yalnız kılıyorsun, İmam cemaatle kılıyor. Birinci rekattasın, namazı bozuyorsun, ayrılıyorsun, gidiyorsun imama uyuyorsun. Eğer ikinci rekattaysan, o zaman bir rekat kıldın, onu iptal etmiyorsun. İmam başladıysa, iki rekat kılıp gidiyorsun, imama uyuyorsun. Peki üçüncü rekattaysan, yine bozuyorsun, gidip imama uyuyorsun. Çünkü... E, dörde tamamladığın zaman zaten namazı kılmış oluyorsun, kılmış oluyorsun. Peki şimdi e, birinci rekatı kıldınız, secde yaptınız, ikiye tamamlıyorsunuz. Eğer dört rekatlı bir namazsa bu, imam sabaha geldi, siz de efendim sabah namazını imam gelmedi diye farzı orada başladınız. İkinci rekatta olsanız bile bozuyorsunuz değil mi? 2. rekatta olsanız bile bozuyorsun. Neden? Çünkü 2 rekat tamamladığın zaman artık farzı sen tek başına kıldın bir daha imama uyamazsın. Wal arba'u Şimdi burada e, geldin camiye imam farza başladı sen de doğrudan imama uydun. İlk, öğlenin ilk sünnetini kılamadın. Wal arba'u kabla zuhri öğleden önceki 4 rekat sünnet ha, بعدها öğleden sonra onları kaza eder diyoruz. Yani farzı kıldıktan sonra. Peki farzı kıldıktan sonra bunlar nasıl kaza ediyorsun? Ebu Yusuf'a göre nasıl kaza eder? Bakın oraya. Summa inde Yusuf. Buldunuz şerhinizde. He? Yani her şerhi o metnin paragrafında arıyorsunuz. Summa Yusufa yakdihu qabl ar rak'ataini li enha İmama uydunuz. Öğlenin 4 rekat sünnetini kılamadınız. Peki imamla farzı bitirdiniz. Neyi kılacaksınız? Ebu Yusuf ne diyor? Önce kılamadığın 4 rekat sünneti sonra iki reka sünneti kılarsın. Neden? Çünkü o öğlenin ilk 4 rekat sünneti Son sünnetinden önceydi. Dolayısıyla önce dört eka sünneti, sonra öğlenin son sünnetini kılıyoruz. Peki İmam Muhammed ne diyor? E bu adam zaten öğlenin ilk sünnetini vaktinde kılamadı. Son sünneti de vaktinden e, tehir etmesin. Hemen farzdan sonra son sünneti kılsın. Ardından vaktinde kılamadığı dört eka ilk sünneti kılsın diyor İmam Muhammed. Peki hangisini yapalım? Bir tanesine devam edin işte. Ve bu Yusuf'un ki daha evla. Evet. Peki şimdi efendim, şu durum var. Ee, bir adam namazlarını kılamadıysa, namazlarını kılamadı, orucunu tutamadıysa, ne yapıyorlar? İskatus salah diye bir şey var, değil mi? İskatus savum, İskatus salah var iskat ediyorlar, devir diyorlar. Peki ne yapacaksınız? Bunlar yapmak İslam'da, şeriatta bunun yeri var mı? Açın şimdi Kur'an-ı Kerimlerinizi. Efendim o Bakara suresindeki ayet-i kerime orucun farziyetinden bahsediyor. Ya eyhellezine amenu kutiba aleykumus suyamu kama kutiba alellezine min qablikum allekum tettequn. Sayfa 28 183. ayet-i kerime. Peki şimdi orada e, buldunuz ayet kelimesi. Efendim önce orucun farz farz oluşundan bahsediyor. Sonra ayyamen maududat. Ayyam-ı yani e, şimdi oruç size belli sayılan günlerde farz kılındı. Ayyam-ı Femen Fe men ka Kim sizden hasta olur? ev seferin ya da misafir olursa kıla orucu tutamazsa orucu tutamazsa ne yapsın? fe'iddetun min eyyamin uhar fe'idde yani fe'iddetun eyyam, e, eyyamin ma'dude sayılı günler demek fe'iddetun min eyyamin ukar diğer günlerden efendim hasta olmadığı yolcu olmadığı zamanlarda bunları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 Fidiyetun ta'amu miskin. Eğer adam güç yettiremiyorsa, ölüm artık takat kalmadıysa ne yapacak? Bu fidiye verecek. Tamam? Fidiyetun ta'amu miskin. O fidiye nedir yani? Fidiye hiya ta'amu Miskinin yemeğidir. Yani eğer orucu tutamadıysanız tutma imkanınız da yok. Hani genç bir adam tutamadı, o fidiye vermiyor. Kim veriyor? Adam ölüm hastalığında iyi olma ihtimali yok. Bunlar fidye verecek. Veya yaşlı bir daha eski günlerine dönme imkanı yok. Bu adam fidye verecek. Peki fidye ne kadar veriyor? Fidyesi e, nısf-ı min burrin ev sâ'un min temrin ev zebibin e, efendim bir sa e, hurma, kuru üzüm, arpa veya Yarım sağ buğday veriyor. Bir sağ ne kadardı? 3 kilo 333 gram. Bu kadar e, hurma veriyor veya bunun yarısı kadar buğday veriyor. E, eğer bunları bulamadıysa bunların kıymetini de verebiliyor. Peki şimdi adam orucunu tutamadıysa fidye verecek mi? Verecek. Nerede var? Ayet-i Kerime'de var. Adam ölüyor, kendi veremediyse ailesine vasiyet ediyor. Diyor ki çocuklarına, benim adıma tutamadığım oruçlarla alakalı fidye verir. Nasıl veriyorlar? Her güne işte yarım sağ buğday unu veya bir sağ hurma, bugün bunu işte 7500 liradan, 10 liradan, 20 liradan, 30 liradan adamın durumuna göre takdir edersiniz. Her güne bu kadar veriyor. Peki adam eğer vasiyet etmeden öldüyse çocukları bunun adına e, o fidye versinler mi tutmadığı oruçlarla alakalı İbn Abidin rahimehullah Raddu'l Muhtar'da diyor ki innehu uhu inşallah. İnşallah diyor yeterli olur yani. Aslında kendi sorumluluğunda olduğundan dolayı kendi vermesi gerekiyordu. Veremediğinden dolayı ailesi, çocukları onun adına verseler babamızın tutamadığı oruçlar adına veriyoruz. Derlerse, derseler, derseler elimizde verirlerdi açık bir nas yok. Yani kendisi vermesi gerekirdi. Ama çocuklar versinler fukaraya veriyorlar tabi. Innehu yudzi'uhu uhu inşallah inşallah yeterli olur. Peki adam namaz kılamadıysa, kılamadığı namazlarla alakalı verilir mi fidye? Namaz kılamadı, şimdi onun adına fidye verecek misiniz? Elimizde bir delil yok. Kılamadığı namazlarla alakalı, işte iskat salat yapılır, bununla alakalı delil yok. Yine İmam Muhammed'den gelen bu rivayet, efendim namazı da neye ilhak ediyorlar? Oruca ilhak ediyorlar. Ya adam öldü, iki yıl namaz kılamadı, üç yıl namaz kılamadı. Her namazı bir fidye kabul ediyorlar. Bir fidye, yani işte bir sağ orma veya yarım sağ un kabul ediyorlar. İki yıl adam namaz kılamadıysa, her namazı bir fidye o kadar fakire veriyorlar. Eğer adamın parası azsa, ne yapıyorlar o zaman? Devir yapıyorlar değil mi? Devir Aldım, kabul ettim diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Bu şekilde yapıyorlar. Yapmak var mı böyle bir şey? Yani yapmamak daha doğru. Yapmamak. Ee, yani oruçla alakalı yapacaksınız. Zaten onunla alakalı ayet-i kerimede açıkça ifade var. Ama adam kendi yapacak. Namazla alakalı. Yani bu namazın haşyetini, azametini düşürüyor. Sanki böyle parayla yerine getirilen bir ibadet gibi anlaşılabilir, avam böyle anlayabilir. Uzak durmak daha doğru olur kardeşim. Ama eskiden bunu çok yapıyorlardı. Ee, siz yapmayın bunu. Özellikle iskat salat yapıyorlarsa orada ses kalmayın. Ama devir yapıyorlarsa ne demek lazım? Ya efendim sen git baban adına sadaka ver. Hayır hasenatta bulun değil mi? Hayır, hasenatta bulun e, demek daha doğru olur. Peki, adam öldüğü zaman para, yani oruçla alakalı fidyesi verilecek. Nereden alınır bu para? Mirastan alınır. Miras nasıl taksim ediliyordu? Önce, evvelen, bi bitekfinihi ve vatecihizi. Önce adam öldü. Kefen parası alınır oradan. Sonra, borcu ödenir değil mi? Borç. Sonra ne olur? Vasiyeti yerine getirilir ama üçte biri aşmayacak. Ee, sonra ne olur? İşte vasiyet burada. Yani önce kefen parası alınır. Sonra borcu gelir, o da alacağını alır. Ardından adam ölürken dedi ki benim şu kadar tutamadığım oruç var. Onların fidyelerini verir, o fidyeyi verirler. Ee, vasiyeti yerine getirirler ama vasiyet üçte biri aşmayacak. Sonra Sınma yuksemul bakıyı Beyne varaseti, geri kalanı da varisleri arasında takdim, taksim ederler, varisler arasında taksim ederler efendim diyoruz. Evet. Tabi varisler müsaade etmiyorlarsa, üçte biri geçemezler. Burada varislerin izin ve müsaadesi olacak. Tamam varislerin izin ve müsaadesi olacak. Ömründe az kazaya kalan toplama 6 ise artık sen sahibi tertip olmayı kaybettin. Peki kaza kılıyorsun. Çok namazlarınız kazaya kaldıysa niyet nasıl yapıyorsunuz? en son üzerimdeki öğleye niyet ettim diye. En son üzerimdeki öğleyi kazaya niyet ettim diyorsunuz. Böyle kaza ediyorsunuz. Üstad Necip Fazıl'ın Cinnet Mustatilinde yine e, yılanlı kuyu da yılanlı kuyu eski adı yılanlı kuyu e, Cinnet Mustatili sonraki adı orada nasıl namazlarını kaza ettiğini anlatıyor. Yine Baba Ali'de anlatıyor. E, hanımından alıntılar var. Diyor ki hep hocama giderdim. Hakim Arvas Hazretlerine bana namaz namaz derdi. Şimdi Üstad'la alakalı böyle kayıtlar var. Belki siz de duydunuz, namaz kılmıyordu Necip Fazıl diye. Ta 40'lılı yıllardan itibaren Üstad'ın tuttuğu bir çetele var. Yılanlı Kuyu'da o çeteleden bahsediyor. İşte iki tane kalem var. Birinde kaza namazları var. İşte ayrı kalem tutuyor. Ne kadar kıldı? Yani iki kalem var derken, İki kalemle kıldıklarını kılmadıklarını işaret ediyor. Bu şekilde namazların ta kırklılı yıllardan itibaren eda ediyor, kaza ediyor. 83'te de üstad vefat ediyor. Yani evde hanımı diyor ki o 5 vakit namaza kırklılı yıllarda başladı. Baba Ali de var. Peki. Yani yine Hasan Ali Yücel eve geliyor, üstadın evine geliyor. Diyor ki üstadın hanımına, Neslihan Hanım'a namaz kılar mı diyor Necip Fazıl. O kılar diyor yani elini kaldırıyor. Hem beş vakitte kılar mı? Evet beş vakitte kılar diyor. Yani bir adamın hayatını en doğru kim bilir? Evindeki hanımı bilir. İşte hanımı kırklılı yıllarda üstadın ev hayatını, namaz hayatını anlatırken o şehadetinde bunu söylüyor. Yani zaten e, namaz diyor, e, kılarken böyle ortalık gözyaşı tallasına dönerdi. O kadar böyle gözyaşı boşalır Necip Fazıl'dan. Öyle namaz kılardı. Yani şimdi siz kalkıp da böyle üstad kılardı, kılmazdı. Bunu e, yani bahse medar etmek hoş olmaz. Hele bunu böyle bir e, bu ümmetin e, ittiba ettiği, sözüne itibar ettiği bir e, dava adamı bunu söylerse o zaman sadece yürekler yaralanmış olur. Necip Fazıl'dan uzaklaşanlar kime gidecekler? Efendim yani ehli sünnetin düşmanlarına gidecekler. Yani bütün bunların ötesinde üstadın bir de beyanı var yani kitaplarda. İnsanların şahadetleri var. Üstadın ne zamandan beri namazlarını kaza ettiğine dair. Yani namaz bir sığınak, namaz bir barınak. Namaz, zaten Üstad namazla kurtulmuş. O hayatı anlatırken diyor ya, yani ben işte gözlerimi demir kelpetenlerle kapatıyorum, yine gözlerime uyku girmiyor. Doktora gidiyorum, bana bir ilaç veriyor, üzerinde çarpı işareti var, şu dozdan fazla alırsan hayatını kaybedersin. iki katını alıyorum ama yine gözlerime uyku girmiyor. En son işte İstanbul'da, işte gemiye biniyor. Esrarengiz bir adamla karşılaştım. Adama halimi arz ettim diyor. Her gördüğüne kendini anlatıyor. Acaba kurtulabilir miyim? Adam bir noktaya kadar bana anlattı. Sonra Ağa Camii'nde Abdülhakim Arvazi Hazretleri var. Ağa Camii'nde Abdülhakim Arvazi Hazretleri Cuma günleri vaaz ediyor Beyoğlu'nda. Hep diyor benim zihnimde Beyoğlu Fuş'un merkezi olarak vardı. Bir gün Cuma. Yanımda ressam arkadaşım Abidin Dinova Hadi gidiyoruz dedim. Gittim diyor. Abdülhakim Arvaz Hazretleri yerden birkaç basamak yükseklikte orada kürsüde vaz ediyor. Dinledim, dinledim diyor. Bana o gözlerle öyle bir baktınız ruhuma büyük hakikat çivisini çaktınız. Eline kapanıyor, elini öpüyor. Sonra gelebilir miyim tekrar diyor. Olur diyor Kaşkari dergahındayım. Nerede Kaşgari dergahı? Piyarlöti'ye çıkarken Eyüp'te mezarlığın içinde. Üstad da zaten kabri de orada. Çıkarken Piyarlöti'ye doğru. Oraya geliyor, yanına girdim diyor. Öyle vaktiydi. Çıktığında Eyüp'ü karanlık bir yorgan gibi örtmüştü yandan ayrıldığım zaman. şöyle bir muhabbeti var. Yani e, kitapları sobaya atıyor. Sonra üstadının kitabını, Abdullah Hakim Arvas Hazretleri'ni sonra alıyor. Eli yanarcasına, elini sobanın içine sokuyor. Uyuyamıyor, kendinden geçiyor. Azıcık bir uyku ya Rabbi diyor. Azıcık bir uyku. Şu gözlerim şu kadar olsa kapansa. Sonra trenle Ankara'ya geliyor. O tekerler dönerken teker sesleri ve trende, vagonda, duvarda Efendimin sureti diyor. Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin sureti ve şekli. Üstad, batı tefekkürünü en zirve noktalarında görmüş. Bu hem hayatını bütün derinliğiyle yaşamış. 25 yaşında ben ve ötesini yazdığı zaman Ziya Osman Sabah Türk Edebiyatı'nın en büyük şairi belki değil ama Necip fazla? Bu eser Türk Edebiyatı'nın en büyük eseri diyor. Bu kadar. Sabaha kadar Edebiyat meclislerinde onun eserleri okunuyor. Ama Abdülhakim Arvasi'ye, camiye yani orayı bir kurtuluş limanı olarak görüyor. Böyle bir adamın. Abdülhakim Arvası Hazretleri'ni tanıdıktan sonra namazı kazaya kalır mı kardeşim? Yani bütün bunlar, yani üstad önceki yaşadığını hatırlatıyor. Bir imama geliyor yani, bir imama. He? Cumhuriyet tarihin en büyük mütefekkiri bu adam. Batı tefekkürünü zirve noktalarıyla görmüş, elinin tersiyle itmiş. Yani bu itişiyle şunu söylüyor. Üçüncü sınıf akla sahip olanlar batıya köle olurlar. Ziya Gökelp gibi. Ama izzet ve itibarı sahibi olanlar işte elinin tersiyle iterler. Onlar düştüğü zaman cins kafaları, birinci sınıf akılları sadece Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ayağa kaldırabilir. Ya da Efendimiz'in varisleri. Yani o kadar bir kendine güvenen birisi ama imamın Abdülhakim Elvas Hazretleri'nin karşısında teslim oluyor. Eğer ne? Allah'ın ayetleri ne? Yani Üstad'ı orada teslim alan namaz kardeşim. Yani buradan bakmak lazım. Belki Necip Fazıl gibi namaz kılmak lazım yani. Üstad gibi. Oradan alıyor, oraya getiriyor. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni anlatırken diyor ki, ''Efendim, sen Bağlum'da biliyorsunuz Abdülhakim Arvasi'nin kabri, Üstad doğuyu çıkarıyor, ilk sayısını alıyor, ona gidiyor, takdim edecek.'' Verecek, kurban kesecek, işte efendim diyecek. Her şeyi ona arz ediyor. Uyuyum, uyumuyum diye. Bütün şiirlerini okuyor, çizdiriyor Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Bir yere yazıyor, altın harflerle yazılmaya sezadır diyor. Diyor ki efendim ölünce bunu kefenime koyun. Bütün eserlerimin beraatı hükmünde. Normalde kefene yazı koymak caiz değil. Ama bunu koyun ki bir Allah dostunun, bir büyük velinin, Necip Fazıl'ın Yazıp çizdiklerine, beraat hükmünde Rabbime bunu göstereyim diyor Üstad. Vasiyetinde var. Yani şimdi alıyor, getiriyor Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin 1943. Polisi almış, şubeye götürmüş. Hemen şubeye gidiyor, şubeden İzmir'e naklediyorlar. İzmir'den Ankara'ya, 19 gün sonra Ankara'da vefat ediyor Bağlum'da. Bağlum'da şöyle... Yoldan biraz şuradan şu duvar kadar yükseklikte orada kabri Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin büyük adam. Bunlar büyük adam kardeşim. Yani bunlar birinci sınıf evliya. Biz öyle görüyoruz. Nahnu nahkumu zahir, wallahu yetevelles serair. Zahirde baktığımız fotoğrafta bunlar. Yani bunlarla... Yani böyle adamların hayatlarını okuyun, üstad işte o ve bende, Abdülhakim Arvasi ile kendi hayatını anlatıyor. Nurettin Topçu biliyorsunuz, Sorbun'da doktora yapan ilk Türk, zor. Sorbun'da, felsefede doktora yapıyor, Türkiye'ye geliyor. Acılar var, ızdıraplar var, doktora gidiyor, psikiyatristlere. Belki gitmedi, İstanbul'da doktor yok, çare yok, uyuyamıyor. En son diyorlar ki Abdülaziz Bekkine Hazretleri var. O da Gümüşhanevi tekkesinden. Kim diyor Tahsiline şerat Şeriat ilimleri okudu. Fakat yani zahirde Cumhuriyet nazarından baktığınız zaman ilkokul mezunu bile değil veya dışarıdan böyle bir ilk mektep divlaması aldı. Efendim diyor ben Sorbonda doktora yapan ilk Türk'üm. Yani Berkson üzerine çalıştım. Kim ilkokul mezunu bana ne söyleyebilir bir imam? ''Tabii çaresiz kalınca işte en son oraya gidersiniz. Oraya gittim.'' diyor. Abdülaziz Bekki'nin Hazretleri'nin yanına. ''Ben girdim yasıdan sonra o konuşuyor Allah'a, alemi ruha, felsefenin o en temel bahislerine dair.'' ''Etraftaki herkes derin uykuya daldılar. Artık anlayamıyorlar.'' Yani ''Ben de diyorum ki bu saatten sonra bu yaştaki birisini, bir Allah adamını rahatsız etmeyeyim.'' ''Sabah namazı geldi.'' Müsaade istiyorum, kapıya kadar gidiyorum, ayakkabılarımı giyiyorum. Fakat yine o sorular zihnimde. O halde eve gidemem diyorum, geri dönüyorum. Efendim, mürşidim, şeyhim, hocam ben geldim diyorum. Yine sorularım var, sorabilir miyim? Buyur diyor. Kaç gece ben sordum, hocam cevap verdi. Yani böyle bir imam olmak işte. Böyle bir mihrapta durmak, böyle kürsüde durmak. Halinizde bakıyorsunuz, ablaz Bekkine gibi Mehmet Zayed Kotku gibi Mahmut Sami Efendi Bedu zaman gibi Seyman Efendi gibi. Yani bunlar hal diliyle o zamanlarda Mahmut Efendi gibi büyük hizmetler yaptılar. Allah Teala bu ümmeti, bu milleti onların yolunda, onların istikametine daim daim eliyle. Yani namaz faite neden dememiş demişler, metuke neden dememişler. Namazın zevkini alan kardeşim, o zevke Eren, o zevke Eren. Yani o bombaların altında bile onu terk etmez. Nazımla alakalı ben bir yazı yazmıştım. Biliyorsunuz Nazım hikmetin ilk şiirleri mesela A Camii şiirinde diyor ki Ey e, cami bize bir mucize ver diyor. Dergah şiirinde o dergahın metruk bir dergahtan bahsediyor. Duvar duvarlarından zikir sesleri geliyor onları alıyor. Ama sonra kim ona ihanet ediyor? Yahya Kemal. Evine geliyor. Annesi dul biliyorsunuz, Nazım Hikmet'in. Ee, annesi işte bir gün farklı şeyler oluyor. Sonra annesine Yahya Kemal'in o ihaneti yanlışını fark edince edebiyat öğretmeni Yahya Kemal, Nazım Hikmet'in cebine bir kağıt koyuyor. Diyor ki bu eve ben seni Anama koca olarak değil de bana hoca olarak gel demiştim. Ve nefret ediyor Yahya Kemal'den. Yahya Kemal'in düşüncesinden, anlayışından ve bir kırılma başlıyor. İşte komonizmaya gidiyor, mahkum oluyor. Hürriyet Gazetesi 2004 yılında bir söyleşi vardı. Onu ben kaynak olarak gösterdim. Profesör Mehmet Mustafa diyor ki ben Romanya'daydım. 1957 yılı. Dediler ki işte Nazım Hikmet diye birisi, Türkçe bilen birisi arıyor. Gittim diyor Kadir Gecesi. Dedi ki bugün Kadir Gecesi. Romanya'da bir cami var mı? Beni al bir camiye götür. Gidiyoruz Moskova ona araba tahsis etmiş. Korumalar var. Onları bir yerde bıraktı. Yani onlar namaz kıldığını, camiye girdiğini görmesinler diye. Ayakları zor taşıyordu. Yanında sevgilisi vardı onunla birlikte. Camiye girdik Kadir gecesiydi. Camiden çıkınca bayıldı diyor Nazım Hikmet. Yani şimdi çocukluğunuzda o cami, o caminin hazını bereketini bir aldığınız zaman Osmanlı'da cami ikliminde yaşayıp da sonra oradan kopanlar allah Alem ismi yanlış olabilir diye vermeyeyim geliyor Sultan Ahmet'te başını o demir parmaklıklara dayıyor, ağlıyor. içeridekileri seyrediyor. Keşke ben de sizin gibi olabilsem diyor. Yine camiye gelebilsem. Yani o içki sofralarından camiye dönmek. Eğer çocuklukta o hazı aldıysanız, Nazım gibi birisi yani. Değil mi? Komünizmaya olan muhabbeti, İslam'a olan nefretiyle bilinen bir adam ama ahir ömründe o da dayanamıyor, o da camiye geliyor. Çocukluğunuzda aldıysanız o namazın bereketini. Ya Onun için çocuklar camiye gelince onları nefret ettirmemek lazım. Belki o baştaki muhabbet sonra onu ahir ömründe camiye çekecek. Yahya Kemal de Aziz İstanbul'da yani medeniye şair. Yahya Kemal hayatı berbat tabii. Yani yanlışlar, şunlar, bunlar vesaire... Ama medeniyeti bir muhabbeti var. O da işte ahir ömründe büyük adada sabaha kadar uyumuyor camiye gitmek için gittim diyor iki tane hamalın arasına oturduğum ez cümle. Üstad Abdullahi Marwasi Hazretlerine teslim oluyor kardeşim. İman ediyor. Başka birine istehale uğruyor. Her şeyle istehale uğruyor ve Allah'ın izniyle biz biliyoruz ki eserlerinden de kazası yok. Neden kazası yok? Çünkü namazı bir defa kılan kazaya bırakamaz. Yani bir defa hakkıyla namaz kılan, onun hakkını veren o namazı kazaya bırakamaz. Onun içindir ki ona metruke demediler de fahit dediler Estağfurullah ve etubu rabbil alemin.